Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamü ala rasulina ve nebiyyina ve şefi'ina ve habibina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Çok muhterem kardeşlerim, Konteyev'imizin çok değerli izleyicileri Hepinizi Allah'ın selamıyla, yeniden selamlayarak Sohbetime başlıyor ve de alemlerin yüce Rabbinden, Allah'ımızdan hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet. Hayırlı akşamlar niyaz ediyorum. Uzun bir süre doğrusu ara verdik sohbetlerimize. Onun için bugün beni sizlerle kavuşturan Rabbime yeniden hamd ediyorum. Yeniden şükrediyorum, yeniden teşekkür ediyorum. Yine e, her zaman olduğu gibi sözümüzün başında alemlerin Yüce Rabbine Allah'ımıza hamd ve senalarla, şükürlerle ve de hamd ve senadaki ifadelerin en muhteşemi, en mükemmeli, en güzeliyle söze başlıyorum. Rabbimin lütuflarına, ihsanlarına, keremlerine sayısız şükürlerle şükrediyorum. Ve de Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selam ile hem sizin adınıza hem kendi adıma salat ve selamda bulunuyorum. Rabbim haberdar eylesin, vasıl eylesin Efendimiz'e inşallah diye ilticada bulunuyorum. Değerli kardeşlerim uzun bir ara oldu doğrusu. Başlangıçta bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiş idim. Ama bugün dediğim gibi sizinle kavuşturan, beraber kılan Rabbime hamd ederek yine söze başlıyorum. Teşekkür ediyorum Rabbimin nimetine. Bu sohbetler belki bu ara benim için bir tatil, bir icaze, bir zaman, boş zaman dilimi olmuş oldu ama yani televizyon sohbetleri bakımından fakat sizlerden uzak kalmanın da hiç benim için iyi olmadığını bir defa daha fark ettim doğrusu. Onun için Ramazan-ı Şerif programımız henüz açıklanmadı Diyanet görevi olarak. Bu arada bir veya iki hafta boşluk var. Hiç olmazsa değerli kardeşlerimle, izleyici kardeşlerimle, benim için duaları çok önemli olan kardeşlerimle bir veya iki hafta da olsa... ...beraber olmuş olmak için... TV'deki kardeşlerimin de teklifleriyle... ...bugünkü sohbette beraber olduk... ...Rabbime hamd ediyorum... ...niyaz ediyorum Allah'ıma... ...Rabbim lütfetsin... ...ihsan etsin... ...ikram etsin... ...sağlık versin... ...sıhhat versin... ...bu bu sohbetler devam etsin... ...inşallahı rahman... ...bu sohbetler devam etsin... ...inşallahı rahman... Değerli kardeşlerim dediğim gibi uzun bir süre ayrı kaldık. Sohbetler olmadı. Ee, siz kardeşlerimden gelen tepkiler doğrusu beni mutlu etti, memnun etti. Hocam ne zaman başlayacaksınız tekrar diye. Varoluş gayemiz birbirimizle beraber olmak diye düşünüyorum. Onun için Rabbime niyaz ediyorum, dua ediyorum, iltica ediyorum. Rabbim dünyada da ahirette de, İnananlardan ayırmasın, sevdiklerinden ayırmasın. Dünyada babacığımın şöyle güzel bir sözü vardı, ben onu zaman zaman tekrar ediyordum size. Bir daha tekrar edeyim. Hep böyle söylüyorlardı. Bizim sevdiklerimiz Allah'ın dostları, bizi sevenler Allah'ın dostları. Yani müminler. Müminleri seviyoruz, inananları seviyoruz, sevdiklerimiz Allah'ın dostları. E bakıyoruz etrafımıza, bizi sevenler de öyle, inanan kardeşlerimiz. İnanın böyle, tanımadığımız bir yerde bir yolculukta mola versek, namaz için mola vermişizdir. Camiye gidiyoruz, namazımızı kılıyoruz. Orada bizim gibi insanlarla inanan ehli kıble kardeşlerimizle beraber oluyoruz. E bu bizi mutlu ediyor. Onun için sevdiklerimiz Allah'ın dostları, bizi sevenler de hep mümin kardeşlerimiz Allah'ın dostları. Rabbim dünyada da ahirette de sevdiklerinden ayırmasın. Sevdiklerinin yolunda daim kılsın. Bizi bize bırakmasın. Nefse ve şeytana kendi halimize bırakmasın. Ve de inşallah bu birliktelik, bu beraberlik, bu güzel kardeşlik, bu hem düşünce hem amel hem yaşantı beraberliği bizi cennette Resulümüz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Rabbimizin cemalinin karşısında birleşmeyi nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim sizlerden uzak kaldığımız müddetçe vaazlarımız devam etti. Göreve devam ettik. Doğrusu. Yani bu arada bir Almanya seferim oldu benim. Fırsattan istifade. Oradan kardeşlerimiz kısa bir süre için davet ettiler. Gittik. Orada konuşmalar yaptık. Sizlerden cennet vatandan, ana vatandan oraya e, selam götürdük. Oradan Oradaki kardeşlerimizden sizlere selamlar getirdik Dualar götürdük Dualar getirdik Değişik sohbetlerimiz oldu yine değişik fırsatlarda Konya civarında bazı yerlere çıkma imkanımız oldu Bu arada zaman boşluğu olunca Konya'mızın çevresinde bazı ilçelerimizde bazı yakın çevrede sohbetlerimiz oldu Rabbim amellerimizi rızasına uygun kılsın Dua almak için vesileler aramaya devam ettik. Ama şunun çok iyi farkındayım ki bu sohbetler benim için manevi saadet sermayesi. Sizlerin dualarının ana kaynağı onun için bu sohbetlersiz olmayacağını bir defa daha gördüm. Tekrar ediyorum ne olur dualardan unutmayın sağlığımıza sıhhatimize dua edin. Alemlerin Yüce Rabbi imkan versin, bu sohbetler böylece devam etsin. Şimdi gelecek haftada da tahmin ediyorum sohbette beraber oluruz. Sonra mecburen bir Ramazan arası vereceğiz. Ramazan'da bizim takdir edersiniz ki programlarımız yoğun olur. Her gün akşamla ve yatsı arasında teravihten önce programımız olur. Ve de teravih sonrası artık zaman geciktiği için belki bu canlı yayınlar devam etmez ama... Ramazan-ı Şerif'ten sonra Rabbim lütfetsin başlayalım ve yine devam edelim kış boyunca. Ve de Rabbim bu şereften bizi mahrum etmesin. Tekrar ediyorum, itiraf ediyorum. Bu sohbetler benim için bir görev kapısı olduğundan, sizlerle beraber olmak benim için saadet olduğu için, selamet olduğu için hem başta tabii Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Rabbim bu nimeti elimizden almasın diye dua ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yine sayısız o salat ve selamımızı arz ediyoruz. E, alemlerin Yüce Rabbi onun yolunun nurundan ve bereketinden bizi mahrum etmesin. Ama e, sizlere duacıyım teşekkür ediyorum. Dinleyerek takip ederek teşvik ediyorsunuz. Rabbim sizlerden sonsuz razı olsun. ''Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir.'' demiş dedelerimiz. Onun için e, sizlere çok müteşekkirim ve duacıyım. Do doğrusu burada bir teşekkür de KONTV'mize ve idarecilerine, kardeşlerime. Bana ekranları açıyorlar ve de bana bu fırsatı veriyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri onlardan da sonsuz, sayısız razı olsun. Onlara da bütün varlığımla teşekkür ediyorum. Ve de Rabbim onları daha nice hayırlı hizmetlere muvaffak kılsın diye de dua ediyorum. Sabahki babacığımın vaazlarıyla, işte değişik günlerdeki hoca kardeşlerimin ve ben aciz kardeşinizin sohbetleriyle onlar görev yapıyorlar, hakka, hayra hizmet etmeye çalışıyorlar. Ben e, tahmin ediyorum, tabii bütün programları izlemem mümkün değil ama öyle tahmin ediyorum ve hüsnü zannediyorum. Ehli sünnet vel cemaate ters düşen herhangi bir şeyi KON TV ekranlarından görmüyorsunuz. İnşallah görmeyeceksiniz de. Kendiniz ailecek, rahatlıkla izleyebileceksiniz inşallah. Sonuna kadar çocuklarınıza rahatlıkla izlettirebileceksiniz ve de buradaki sohbetlerden inşallah istifade edeceksiniz. Hem bize hem onlara dua edeceksiniz. Rabbim, cümlemizi şeriatına, dinine, İslam'a ve Kur'an'a hizmet şerefi ile müşerref kılsın inşallahü rahman. Değerli kardeşlerim, tabi yani uzun bir aradan sonra doğrusu biraz mukaddime ile söze başlamak istiyorum. Beraber olmadığımız zamanlarda birçok şeyler oldu. Birçok şeyler oldu. Türkiye bir seçim yaptı. Cenabe Hakk memleketimiz için her şeyi, her şeyi, her alınan kararı düşen yağmur damlasından işte esen rüzgara efendim doğan güneşe, gelen buluta, mevsimlere, aylara, günlere varıncaya kadar her şeyi hem memleketimiz için hem de alemi İslam için hayırlara vesile kılsın inşallah. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Cennet vatanımızda ağzımızın tadını bozmasın, bozdurmasın Yüce Rabbim. Ve her gün güzelliklerimiz artsın, bereketimiz artsın, nurumuz artsın. Cennet vatanımızın kadro kıymetini bilmeyi bize nasip etsin. Akifimizin dediği gibi enteresan, güzel, nurla ve bereketle dolu, toprağının üstünün bereketi ayrı, altının bereketi ayrı olan bir vatanımız var. Akif'imiz öyle diyor ya... ...enbiya yurdu bu toprak... ...şuheda burcu bir yer... ...bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer... ...öyle bu işe hadet ki bu öksüz toprak... ...fışkıran otlara bir sıksa adam kan çıkacak diyor... ...yani toprağımızın altı üstünden çok daha bereketli... ...peygamberler var... ...sahabe-i kiram efendilerimizden... ...toprağımızı bereketlendirenler var... Şehitlerimiz var, vedilerimiz var, var da var nice mübarek insanlar, nice hakikaten güzel insanlar hem cennet vatanımızın toprağını bereketlendiriyor hem yani yerin üstünü bereketlendiriyor hem yerin altını bereketlendiriyor. Cenabı Hak kıyamete kadar bu, bu aziz vatanı izzetiyle, şerefiyle, hürriyetiyle ve de mübarek ve güzel insanlarıyla daim kılsın sancağımıza ve bayrağımıza. Esaret ve de kötü gün gölgesi düşürmesin, düşürtmesin Rahman. Rabbimden niyaz ediyoruz, her şey hayırlı olsun inşallah diye. Sonra recebi Şerif'i geçirdik. Üç aylara girdik bu arada. İşte kandillerimiz oldu biliyorsunuz. Şimdi Şaban-ı Şerif'teyiz inşallah. Birinci bölümden sonra kısaca Berat, kandilinden Berat gecesinden bahsedeceğim. Zira çok önemli bir gece. Mühim bir gece. Bu arada şaban Şerif'i idrak etmiş olduk. Şabanı Şerif'i idrak etmiş olduk. Rabbim hakkımızda hayırlı kılsın. O bu sohbetlerde söyleyemedik. Siz her yerde duydunuz, vaazlarda duydunuz, sohbetlerde duydunuz ama Resulullah'ın Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belline Ramazan duasını artık bugün okumak nasip oldu. Rabbim recebimizi inşallah mübarek kılmıştır. Şaban-ı Şerif devam ediyor Rabbim rahmetle, bereketle, nurla, feyizle doldursun. Ramazanı şerife yaklaşıyoruz. Güzel günler geliyor. Ama doğrusu değerli kardeşlerim ömür de geçiyor. Ömür de geçiyor. Rabbim akibetimizi hepimizin hayretsin inşallah. Dediğim gibi Almanya'ya gittim bu arada. Değerli kardeşlerimle beraber oldum. Kısa süreli ama feyizli ve bereketli bir sefer oldu. Sohbetler ettik dostlarımızla orada. Efendim bir cuma sohbetimiz oldu, ayrıca e, salon konuşmalarımız oldu filan. Rabbim rızasına uygun kılsın. Ankara'da birkaç önemli toplantıya katıldım bu arada. E, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde değerli kardeşlerim. Diyanet İşleri Başkanımız vaizlik müessesesini, bunu önemsediğim için sizlere sevinçle duyuruyorum. E, vaizlik müessesesini yeniden canlandırmak istiyor. Bütün imam kardeşlerimizin vaaz edebilir hale gelmesi için... Türkiye çapında yeni bir çalışma başlatıldı şimdi. Daha önce bir toplantıya katılmıştım iki ay evvel kadar. Orada kararlar alınmıştı. İmam kardeşlerimizi e, bu merkezi sistem e, vaazlar e, imam kardeşlerimize doğrusu fırsat vermiyordu. Öyle diyeyim. Ama başkanımız Allah kendisinden razı olsun ben bu merkezi sistemi kaldıracağım. Ve de imamlarımızı konuşur hale getireceğim Dediler böyle bir karar aldılar. Önce nasıl bir yol strateji izlenilsin onun toplantısına katıldım. Sonra geçenlerde de ayın altısında yine Ankara'da iki gün Türkiye'mizdeki bütün vaizler Ankara'da toplandık. Ee, hem vaizlerin dertleri dinlenildi hem de nasıl olacak ki? Çünkü irşat çok önemli. Çok önemli. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir diye buyuruyorlar ya. Ne yapmalıyız? Şimdi inşallah e, ilk etapta biz vaizler olarak biraz daha yetiştirileceğiz, biraz daha güçlü ve donanımlı hale getirileceğiz. Ondan sonra imam kardeşlerimiz devreye girecekler. Konya müftüğümüzden duymuştum. Bu karar alınır alınmaz e, Konya'mızdaki imamlarımızın hemen yarısı maşallah barakallah biz kendi camimizde vaaz edeceğiz, vaaz ederiz diye müftülüğümüze müracaat etmişler. Şimdi onlara biz vaizler, müftülüklerimizi el birliği edeceğiz. Onlara efendim yeni donanımlar kazandıracağız. Onlar biraz daha yetişecekler. Tabii kolay değil değerli kardeşlerim. Konuşmak bir sanat yani. Öyle cemaatin karşısına çıkıp da cemaatin vaktini öldürmek doğru olmaz. Doğru olmaz. Onlara bir şey vermek lazım. Bir şeyler vermek lazım. Yani mesela çok güzel konuşmalar oldu orada. Hocalarımız dediler ki, sizin vaazınızı dinleyen en bilgili insan bile en azından ben bu sohbette bir kelime veya bir cümle öğrendim diyerek kalksın. Tabii bu hazırlık ister. Bu tetebbu ister. Bu mütelaa ister. Bu yeni eserlere, kitaplara bakmak gerekir. Bakmak ister. Bir şeyler bilmeyen kardeşlerim de Allah razı olsun. Allah razı olsun bu hoca kardeşimizden, imamımızdan. Bize şu şu meseleleri öğretti bu sohbette e, diye bilmeyenler de bir şeyler öğrensinler diye böyle karar alındı. Yani bu güzel bir gelişme sizle, bu, siz kardeşlerimle bu güzel gelişmeyi de paylaşmak istiyorum. Bir latifeyi de arz ediyorum. Oradaki konuşan hocalarımızdan biri bize yeni ufuklar açmak için e, başkanlığımızın getirdiği hocalarımızdan bir tanesi. Bize dediler ki sizler vaizsiniz. O gün 300'den fazla vaiz vardık. Bütün Türkiye'deki vaizler birkaç güne bölünmüştü. Birkaç, iki güne bölünmüştü. 400'e 400 yakın vaiz vardık. Hocalarımızdan birisi sordu. Şimdiye kadar hiç size cemaatinizden, vaazınızdan sonra hocam Allah senden razı olsun diyen oldu mu diye sordular. Şöyle bir düşündüm. İnşallah bu konuda ben... Sizlerin sayesinde, sizlerin ihlası ve samimiyeti sayesinde, sizlerin bereketi sayesinde meslektaş olan arkadaşlarımın en şanslılarından biriyim diye düşündüm. Çünkü biliyorum ki sizlerin dualarıyla ayaktayım ve siz kardeşlerimin telefonlarından, mektuplarından, mesajlarından işte karşılaştığımız yani Türkiye'nin neresine gitsem kardeşlerimle karşılaşıyorum. Mesela geçenlerde Kayseri'ye gitmiştim. Yolda beni tanıyan kardeşlerim ve dua eden kardeşlerim oldu. Ben Rabbime nasıl hamd etmeyeyim? Eğer beni dinleyen müminler bana dua ediyorlarsa ben Allah'ıma nasıl şükretmeyeyim Nasıl teşekkür etmeyeyim? Veya hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz. İnanın böyle orada bir kardeşim diyor ki mesela Erzurum'dan, Çorum'dan, Yozgat'tan her neyse... Biz seni zaman zaman dinliyoruz ve Allah razı olsun istifade ediyoruz diyorlar. Ben de Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Rabbim ihlas ve samimiyetten ayırmasın diye Rabbime sığınıyor ve de iltica ediyorum, niyaz ediyorum. Avrupa'da keza öyle. Avrupa'ya gittiğim zaman da oradaki kardeşlerim de dinliyorlar. Bu aciz kardeşlerini dinleyenlerden ve de ona dua edenlerden Cenab-ı Hak Hazretleri sonsuz razı olsun. Nihayetsiz razı olsun. Ben sizlerden memnunum. Allah da sizlerden memnun olsun. Hoşnut olsun. Değerli kardeşlerim, çünkü çünkü bu manevi bir alışveriş. Birçoğunuzla tanışmıyoruz. Siz beni hiç e, böyle ekranın dışında görmemişsiniz. Kardeşinize şeref veriyorsunuz, dua ediyorsunuz. Ben siz kardeşlerimi tanımıyorum ama sizin varlığınızı hissediyorum karşımda. Bazı kardeşlerimin beni dinlediklerini fevkalade güzel bir bereketle hissediyorum. Ve de Ya Rabbi bu aciz kardeşlerini dinleme lütfunda bulunuyorlar. Benim için zaman ayırıyorlar. Sen de onlardan ebedi razı ol. Gönüllerinin hayırlı muradatını ver. Ne istiyorlarsa senden, ne düşünüyorlarsa, dünyalık ve ahiretlik ne duaları varsa kabul buyur Ya Rabbi diye aciz bir kardeşler olarak dua ediyorum. Şimdi... Duama güvendiğimden dolayı değil, ha yanlış anlamayın, kendime güvendiğimden değil. Ben, ben biliyorum, alemlerin yüce Rabbi bizlere lütfuyla muamele etsin inşallah. Bize adaletiyle değil, eğer adaletiyle muamele ederse Rabbimiz. Yani bize yaptığımızın karşılığını verecek olursa, yarın hepimiz mahcup oluruz. Hepimiz mahcup oluruz, utanırız. Yani Rabbim derse ki, kulum işte dünyadayken benim için ayırdığın zaman şu kendin için ayırdığın zaman bu derse veya benim için harcadığın şu kendin için harcadığın bu derse bana verdiğin bana bana verdiğin mesai bu ama nefsin ve dünyalık için ayırdığın mesai şu diye adaletle davranacak olursa tahmin ediyorum ki hepimiz pişman oluruz hepimiz utanırız hepimiz mahcup oluruz. Onun için Rabbimin keremini, lütfunu, ihsanını iltica ediyorum Rabbim bize bize yakışanla değil lütfuna Yunus Aleyhisselam'ın kavminin dedikleri gibi kendi lütfuna, kendi şanına, kendi keremine o nihayetsiz ata ve ihsanına yakışanla Rabbim bizlere lütufta muamelede bulunsun rahman Yani e, değerli kardeşlerim işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadis-i şeriflerini biliyoruz ya müminin mümin kardeşine olan duası Riyabında olan anzahril gayb deniliyor. Arkasından yapılan duası reddolunmaz. İşte ona mağruren o, o müjdenin e, kabul olunur düşüncesiyle, arzusuyla siz kardeşlerimize kardeş olarak dua etmeye çalışıyoruz. Alemlerin Yüce Rabbi bizi dünyada da ahirette de, Sevdiği kullar zümresinde kılsın rahman diye iltica ediyorum. Sohbetimizin ikinci bölümünde inşallah berat gecesinden kısaca bahsedeceğim değerli kardeşlerim. Yani e, Türkiye'mizde güzel şeyler oluyor. Onu da sizlere efendim duyurayım dedim. İnşallah bundan böyle camilerde hoca kardeşlerimiz sizinle daha çok ilgilenecekler. Daha çok onlarla muhatap olacaksınız, daha çok rahat edeceksiniz, daha yeni şeyler öğreneceksiniz. İmam kardeşlerimiz bundan böyle inşallah daha efendim gayretli olacaklar, onu söyleyeyim istedim. Sonra yavrularımız yaz tatiline başladılar. Şimdi yollarda görüyorum, küçücük yavrular, tertemiz, pırıl pırıl, nur gibi yavrular. Barek Allah, ellerinde Kur'an-ı Kerimleri, sağ elim alayım ben onlar gibi şöyle. Ellerinde Kur'an-ı Kerimleri bakıyorum, kursa gidiyorlar, camiye gidiyorlar. Vallahi onlar... Bu memleket için bereket kaynağı... Nur kaynağı... Feyiz kaynağı... Bakıyorum camiler dolup taşıyor... Caminin önünden geçerken bakıyorum yavrular hep camiye giriyorlar... Çıkıyorlar teneffüs yapıyorlar filan öyle hocalarıyla hemhaller... Onların arasına girdiğiniz zaman... O, o muhteşem... E, ses... insanı böyle nura, berekete garip ediyor... Rabbim memleket evladımızı Kur'an'ın nurundan da ayırmasın... Bu arada... Hoca kardeşlerim gayret ediyorlar. Sizler de evlatlarınızın yaz kurslarından istifade edip etmediklerini ne olur takip edin. Gidiyorlar, geliyorlar. Bazen bir camide bir hocamız oluyor, yavrular kalabalık oluyor. 50 kişi, 60 kişi talebeler oluyor. 100'e doğru talebelerin çoğaldığı oluyor. E yanına bir yardımcı bulamamışsa hoca kardeşimiz hepsiyle ilgilenmesi zor. Anneler ve babalar olarak yani bu toplantılarda konuşmalarda inşallah o anket doğruyu söylemiyordur ama maalesef öyle söylenildi Türkiye'de yüzde 65 Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor. ya başkanlığımızın yetkilileri Diyanet Başkanlığımızın yetkilileri söylediler bunu maalesef Türkiye'mizde nasıl olur nasıl olur biz bu cennet vatanda nasıl okuma yazma oranının Yüzde yüz olmasını istiyor isek Kur'an-ı Kerim'i okuyanların oranının da Müslümanlar miktarınca yüzde başkalarına hadi o azınlıklar kendi hallerinde onları kendi hallerine bırakıyoruz. Ama yüzde doksandan fazlası bu memleket evladının Müslüman hepsinin mutlaka Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş olmalarını gönlümüz arzu ediyor. Onun için yavrularınıza mutlaka Kur'an-ı Kerim'i öğretin. Bugün gazetede gördüm. Bir kardeşimiz 60 yaşında hafız olmuş. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenme değil, 60 yaşında hafız olmuş. Ne güzel bir müjde bu, ne büyük bir gayret. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin kelamına, Kur'an'ımıza karşı gösterilmiş ne ciddi bir alaka ve güzel bir saygı. Onun için hadi hafızlık belirli zümrenin, belirli efendim e, gençlerin işi diyelim, yavrularımızın işi ama Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin yaşı yok. 70 yaşıma geldim. İşte ah o seyyiat dönemi var ya. Bırakın o seyyiat dönemi. Onlar geride kaldı elhamdülillah. Bir daha da Allah'ın izniyle, Rabbimin keremiyle, yüce kudretin müdahalesiyle bir daha geri gelmeyecek artık. Allah'ın izniyle. Kur'an'ın nuru artarak devam edecek. Kur'an sancağı bu memleketin, bu aziz vatanın üzerinden hiç bundan böyle artık inmeyecek. Öyle olunca, yaşımız ister 60 ister 70 dilerse Hatta 80 olsun gidelim kurslarımıza gidelim ve de Kur'anımızı öğrenelim yani eğer beni dinleyen değerli kardeşlerimin içerisinde Kur'an'ı Kerim okumayı bilmeyenler varsa Eğer öyle Allah'ın huzuruna çıkacak olursak yarın çok ciddi bir mahcubiyetle mahcub olacağız. Ben hoca kardeşiniz olarak bugünden duyuruyorum. Ondan sonra bir istirhamda bulunuyorum şimdi. Ramazan-ı Şerife şurada 16-17 gün kaldı. Bugünden hatmimize başlayalım inşallah. Ramazan-ı Şerif'te hatimineceğiz ya. Seri okuyanlar bir hatim etsinler, iki hatim etsinler, üç hatim etsinler. Evet. Berat gecesinden hatmimize başlayalım inşallah. Şimdiden. Çünkü Şaban ayı Kur'an ayıymış. Şaban-ı Şerif kendisi diliyle, lisan-ı haliyle Cenab-ı Hak Hazretlerine soruyorlar. Ya Rabbi benim ümmet üzerindeki hakkım ne? E, benim hazım ne? Bir ay olarak benim nasibim ne? Cenab-ı Hak Hazretleri sana Kur'an tilavetini verdim diye buyuruyorlar. Böyle mevza kitaplarımızdan böyle latifeler var. Ümmeti Muhammed'i teşvik için. Kur'an-ı Kerim zaten bizim yıl boyunca okumak mecburiyetinde olduğumuz, kendi kitabımız, kendi kelamımız, Rabbimizle irtibatımız öyle ya. Onun için ben şimdi sizlerden rica ediyorum. Bugünlerde başlayalım inşallahurrahman hatmimizi ve de Ramazan'a hazırlık yapalım. Hani bir yere gideceğimiz zaman elimize bir hediye alırız ya, bir ne bileyim bir, bir e, şeker veya ne bileyim bir başka hediye ne münasıpsa, efendim bir çiçek götürürüz ya efendim Ramazan-ı Şerife bir Kur'an tilaveti becerebilirsek bir Kur'an hatmiyle girelim. Kur'an hatmiyle Ramazan'a girmek demek bağışlanmayı daha çok hak etmek demek. Onun için bugünlerde inşallah daha çok salatu selam, daha çok zikir daha çok oruç becerebilirsek eğer daha daha zaman var İnşallah Berat gecesinin Feyzi bereketi içerisinde o konuyu işlerken söyleyeceğim ama şimdiden söyleyeyim. Daha zaman var. Durumu müsait olanlar, yaşı müsait olanlar, sağlığı müsait olanlar, işi müsait olanlar oruç tutsunlar rahman bundan böyle. Ramazan-ı Şerife şöyle hazırlık olsun. Çünkü aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri Şaban'da bazen Ramazan gibi öyle oruç tutarlarmış. Tam olarak tuttuğu bile olur diye, olurmuş diye rivayetler var bazı kitaplarımızda. Onun için kardeşlerime hatırlatıyorum. Mevsim sıcak hocam diyeceksiniz. Ben de onun için söyledim. Durumu müsait olanlar için dedim. İmkanı olanlar, sağlığı yerinde olanlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz o Mekke'nin, ben daha evvel siz değerli kardeşlerime bunu arz ettiğimi hatırlıyorum. Mekke'nin Medine'nin sıcağında özellikle daha çok oruç tutarlarmış ki, kıyamet gününün o dehşetli sıcağına karşılık olsun. Bugün kendimizi susuzlukla yakalım da Rabbimiz yarın o günün sıcağında, o günün dehşet gününde bize serinlik bahşetsin, serinlik lütfetsin diye. Becerebildiğimiz kadar Şaban-ı Şerif'te oruçlar tutalım. Şaban-ı Şerif aynı zamanda biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıydı. Hani Recepü Şehrullah ve Şabanu Şehri ve Ramazanu Şehri Ümmeti diye okumuştuk ya. Geçen senelerde değişik vesilelerle veya hoca kardeşlerimiz okudular. İşte Ramazan-ı Şerif gelmeden, bizim ayımız gelmeden Resulullah'ın ayında Resulullah'a hediyelerimiz olsun, takdimlerimiz olsun. O da ne olacaktır? Salatü selam. Bolca salatü selam. İnşallahurrahman. Değerli kardeşlerim, mukaddime olarak, mukaddime olarak bir hadisi şerif size aktaracağım inşallah. Dediğim gibi ikinci bölümde de bugün mukaddime sohbetinde. Ama şu tevafuka bakınız, şu güzelliğe bakınız. Sohbetlerimize yeniden başlarken beraat sohbetiyle başlamış olacağız. Cenab-ı Hak Hazretleri inşallah bu sohbetler vesilesiyle de bize cennet beraatını lütfetsin. Dinleyenlere ve dinleyenlerin şerefine, yüzü, suyu, hürmetine, konuşana, hepimize, bütün din kardeşlerimize cennet beraatını lütfetsin inşallahurrahman. İmam Hatip Okullarımız sayıları çoğalıyor. Yaz tatilinde o konuyu da sizinle paylaşmak istiyorum. Konya'mızda şimdi Türkiye'mizin bütün İmam Hatip Okullarından belirli bir bölümü Konya'mızda o yavrularımız, yiğitlerimiz, gençlerimiz kurs yapıyorlarmış. Dediler ki bu gençlere Meram İmam Hatip Okulu Müdürümüz Tahir hocamızın kütüphanesini bir göstermek istiyoruz. Müsaitseniz ben de şerefle buyurun dedim. Konya'mızda yüze yakın İmam talebemiz kurs görüyorlar. Arapça, fıkıh, Kur'an-ı Kerim. Konya'mızın seçilmiş hocalarından. Beni mutlu eden haberlerden biri de buydu. Onu sizinle paylaşmak istedim değerli kardeşlerim. Maşallah, barikallah. Pırıl pırıl gençlerimiz geldiler. Onlarla şöyle 10-15 dakika kadar sohbet etme imkanım oldu. Ama zevk duydum, iftihar ettim elhamdülillah bugünün dünyasında İslam'a hizmeti Allah'ın dinine hizmeti şiar edinmiş, gaye edinmiş hedef edinmiş gençlerimiz değerli yavrularımız Konya'da kurs görüyorlar yaz tatillerini derse, ilme tahsis etmişler biraz daha bir şeyler öğrenelim diye tatili bir kenara bırakmışlar ve de Konya'dalar Onları da ayrıca tebrik ediyorum ve sizlere müjde olarak haber veriyorum. Hem kendilerini hem anne ve babalarını hem de hocalarını Rabbim dünyada da ahirette de aziz kılsın diye dua ediyor ve de onları tebrik ediyorum. Yeni yıl açılırken yavrularınızı İmam Hatip okullarına da verin diye de şimdiden hatırlatıyorum. Nasıl yaz kurslarında Kur'an'ını mutlaka öğretiyorsak İmam Hatip okullarından yavrularımızı geçirelim yavrularımızı imam hatipten geçirelim babacığımın vaazlarını dinliyorsunuz ne diyordu 99 oğlum olsa hepsini imam hatipten geçiririm sonra ne olursa olsun doktor olsun mühendis olsun hukukçu olsun idareci olsun olsun da olsun ama yeter ki o imam hatip tezgahından bir geçmiş olsun o nuru bir alsın o feyzi o bereketi bir gönlüne bir perçinlesin ondan sonra dünyanın istediği yerine gönderebilirsiniz Değerli kardeşlerim, sizinle bir hadis i şerif paylaşacağım birinci bölümde. Çok tatlı böyle göreceksiniz. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin, peygamberliğin nuru içerisinde yine bizim yolumuza, bizim önümüze ışık tutmaya devam ediyorlar. Bu hadis i şerifi dedim kardeşlerime duyurayım da onlar da istifade etsinler. Cenab-ı Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın hazretleri rivayetlere göre inşallah yanlış değildir hatırlımda kaldığı kadarıyla böyle. Bir gün kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler ve demişler ki ya Resulullah bana bazı tavsiyelerde hatırlatmalar da bulun ama şöyle az ve öz olsun. Yani hep hatırlımda kalsın. Ben onunla hem istifade edeyim hem de başkalarına duyurayım. Böyle bir ricası olmuş Cenab-ı Eyüb el-Ensari. Eyüp Sultanımız değil mi İstanbul'umuzun? Ahmedibni Hambeddin Müsned'inde rivayet ediliyor hadis-i şerif Allahu alem. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri ona buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim. Yani ben bu hadislerde biliyorsunuz size teklif ediyorum. Sanki bu hadisi şerifi efendimize biz sormuşuz. Huzuruna durmuşuz. Ya Resulallah ne olursunuz? Bize de nasihatte bulunur musunuz? Sanki biz sormuşuz, Efendimiz de bize söylemiş. Çünkü sahabenin hatırında, sahabenin şahsında hepimize söylüyor Efendimiz Hazretleri. Buyuruyorlar ki namaza kalktığın zaman aleyhissalatü vesselam namaz kılmak için Allah'ın huzuruna durduğun zaman o namazını sanki son namazmış gibi kıl. ne muhteşem bir nasihat ne güzel bir tavsiye müminin sadece bu tavsiye hani ben size çok eskiden bir hatıra anlatmıştım Süleymaniye Camii'nde peygamberimizin bir hadisi yazılıymış o hadisi şerifi bir Fransız Hristiyan Mimar İstanbul'u ziyareti esnasında öğrenmiş hadisi şerifi tekrar etmeyeceğim bildiğim halde Fransa'ya gittikten sonra kendisini gezdiren rahmetli Ömer Kirazoğlu abimize mektup yazıyor. Ve diyor ki Ömer Bey İstanbul'da bana gösterdiğiniz misafirperverliğe teşekkür ediyorum. Hatıratımı yazacağım, hayat ve hatıratımı yazacağım. O hayat ve hatırat içerisinde Süleymaniye Camii'nde gördüğüm peygamberinizin o hadisine de mutlaka yer vereceğim. Çünkü... Düşünüyorum ki dünya yıkılsa, yeniden kurulması gerekse ve de bu dünyaya yeni kurulan dünyaya bir nizam gerekse sadece peygamberinizin o bir hadisi bütün insanlığa nizam olarak yeterli. Bir gayrimüslimin, bir hristiyanın, peygamberimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifleri hakkındaki düşüncesi böyle değerli kardeşlerim. İnanın bütün hadisler için aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Çünkü "Vama yantiquu anil hava in illa yuha." Peygamberimizin hadisleri de vahiden kaynaklanıyor. O hadisi şerifleri besleyen de peygamberimizin mübarek ağzından çıkan sözleri besleyen de ilahi nur, rabbani kontrol. Rabbimiz lütfediyor Resulullah söylüyor. Ana Kaynak, ana merkez, alemlerin Yüce Rabbi, O'nun vahyi. Şu hadisi şerifle bir mümin hayatı boyu amel etsin, vallahi cennete girmesi için kafidir. Kıldığı namazı son namaz gibi kılacak. O namaza öyle bir hazırlık yapacak ki, çünkü son namaz kılıyor, Allah'ın huzuruna durmanın hazırlığını yapacak. O namazın içerisinde öyle bir huzurda duracak ki, ...gönlüne, gözüne, düşüncesine öyle sahip olacak ki Allah ile beraber olacak. Böyle bir insan selam verdikten sonra Allah aşkına söyleyiniz kötülük yapabilir mi? Günah işleyebilir mi? Yanlış herhangi bir karara imza atabilir mi? Yalan söyleyebilir mi? Bir başkasına ihanet edebilir mi? Aldatabilir mi? Kötülük edebilir mi? Cennet vatanına, memleketine, sancağına, bayrağına, insanlara hatta gayrimüslimlere kötü davranışta bulunabilir mi? Sayınız sonuna kadar. Mümkün değil. Çünkü İnne anil vel Namaz sahibini bütün ahlaksızlıklardan ve çirkinliklerden ve bütün hoşa gitmeyen kötü davranışlardan, çirkin davranışlardan alıkoyar, engel olur onlara diye buyuran alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Kıldığımız namaz hakikaten namaz olsun başka bir şey müminlerden istemeye gerek yok değerli kardeşim Bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Hem kendim için hem sizin için. Kıldığımız namaz namaz olsun müminin başka vasfı olmasın yeter. Onu cennete götürür. Onu cemale ulaştırır. Hesap gününde... Hesabı kolay olur, yıldırım, yıldırım süratıyla son süratle sırat köprüsünü geçer, cennete girer, cemale erer, resul sallallahu aleyhi ve selleme komşu olur. Deneyelim inşallah biz de bundan böyle. Deneyelim, tecrübe edelim ve de diyelim ki inşallah bundan sonraki namazlarımız son namaz olacak. Evet, reklam arası girmemiz gerekiyormuş ama şu hadis-i şerifi bitireyim değerli kardeşlerim. Evet Resulullah öyle buyuruyorlar. Sıkıldığın namazını son namazmış gibi kıl. Sonra buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam, sonradan özür dileyeceğin bir sözü söyleme. Hani Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh Resul bana bir nasihatte bulun ama kısa olsun demişti ya. Şu sözlü şu sözlerin özlülüğüne bakınız. Şu özlü sözlerin güzelliğine bakınız. Kainatın efendisi öyle buyuruyor. Namazını kılarken son namazmış gibi kıldığın gibi sonradan özür dileyeceğin bir sözü de söyleme. Yani Allah'tan özür dileyeceksin, istiğfar edeceksin öyle bir söz söyleme. Annenin babanın kalbini kıracaksın söyleme. Eşiğin, çocuklarıyın, müşterileriyin, arkadaşlarıyın, dostlarıydın, sokakta giden insanların tanıdığın tanımadığın bütün insanların kalbini kıracaksın. Sonradan da insan olarak pişman olacaksın ve özür dileyeceksin yapma onu söyleme. Dikkatli ol diyor Peygamberimiz. Şu Nebevi, şu Muhammedi tavsiyenin güzelliğine bakınız. Sonra üçüncü nasihat böyle. Üç maddelik bir hadisi şerifti. Ee, kısa olsun diye metinlerini okumadım değerli kardeşlerim. İnsanların elinde olandan katiyetle ümidini kes. Yani insanların elinde olan şeylerde de gözün olmasın. Cenab-ı Hak kime ne vermişse takdire razı ol. Sakın kıskanç olma, sakın haset etme. İnsanların elinde olan, işte şöyle yapsam böyle olsa, onda olmasa da bende olsa gibi böyle çürük ve kötü düşüncelere sakın düşme. Cenab-ı Hak Hazretlerinin taksimine razı ol. Allah sana ne verdiyse onunla yetin. Eğer çok vermişse şükret. Az vermişse sabret ki ikisinin de sonu cennettir rahman. İnsanların elinde olan şeylerde katiyen gözün olmasın. Kendi haline, kendi durumuna razı ol. Cenab-ı Hak Hazretlerinin senin hakkındaki takdirine evet de Cenab-ı Hak'tan gelene razı ol. Öyle olunca mesut olursun, öyle olunca rahat edersin, öyle olunca huzurlu olursun. Öyle olunca zaten değerli kardeşlerim ömürler geçip gidiyor. Yediklerimiz belli. Giydiklerimiz belli, içtiklerimiz belli, istifade ettiklerimiz belli. Bugüne kadar ne yaptık ki yani dünyalık bize ne kattı ki bundan sonra ne olsun? Cenab-ı Hak Hazretleri hepimize bütün verdiklerini hayırından, ihsanından ve ikramından versin. Evet resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bu hadisi şerifini böyle ...sizinle paylaşmayı gönlüm arzu etmişti. Şimdi bir reklam arası vereceğiz... ...ve ondan sonra... Berat gecesi konusuyla beraber olacağız... ...inşallahurrahman. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim... ...bugün... ...mukaddime sadedinde bir sohbet... ...yapıyoruz demiştim. Rabbim rızasına uygun kılsın inşallah. Birinci bölümde o... ...üç maddeyi unutmayalım inşallah... Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımızı nurlandıran, bereketlendiren o hadisi şeriflerindeki o üç maddeyi unutmayalım inşallah. Gönül arzu eder ki ben de sizde. Namaza gelirken onu Rabbim bize hatırlatsın inşallah. Şöyle seccadenin üzerine durduğumuz zaman dünyalığı mümkün olduğu kadar geride bırakmaya çalışalım. Hani e, küçükken bize hocalarımız öyle söylerlerdi. Tekbir alırken elleri kulaklara kadar kaldırmanın hikmeti odur. Yani ya Rabbi bütün dünyalığı arkaya attım, senin huzurunda el bağlıyorum. Allahu Ekber. Nabim bunu bizlere nasip etsin inşallah. Namazda Allah ile beraber olabilenler hakikaten namazdan çok istifade edenlerdir. Diğer madde de çok önemli. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam. İnsanları cehenneme başaşağı, burunları üzeri sürterek yuvarlayacak olan şeyin dilleriyle kaldırdığı hasat olacağını ifade ediyorlar. Onun için konuştuklarımıza dikkat etmeli. Bir insan hayatı boyu aleyhissalatü vesselamın o üç kelimelik, dört kelimelik hadisine riayet etse hayatı boyu hiç kimseye karşı pişman olmaz, utanmaz ve de mahcup olmaz. E dünyada söylediklerinden dolayı utanmayan kimse ahirette zaten utanmayacaktır. Bir yeri de öyle Cenab-ı Hakk'ın taksimine razı olmak dedik değerli kardeşlerim. Ve cuma akşamı biliyorsunuz berat gecesi değerli kardeşlerim. Yani cumartesi günü Şaban-ı Şerif'in takvimlerimize göre 15'i. Önemli bir gün, mühim bir gün. Müminin hayatındaki yıllık çok önemli gün ve gecelerden bir tanesi. Selefimiz berat gecesi üzerinde ciddiyetle durmuşlar. Neden? Çünkü ömrümüzde, üzerimizdeki takdirde, önümüzdeki bir senede berat gecesinin çok önemli bir yeri var. Kimi alimlerimize göre berat gecesi bir yıllık takdirin tespit olunduğu gecedir. Yani o gün... Neler hakkımıza tesbit olunursa yıl boyunca Anadolu tabiriyle söyleyeyim başımıza onlar gelecektir. Başımıza onlar gelecektir. Kur'an-ı Kerim bütün bu berat vaazlarımızda ve sohbetlerimizde Duha Suresi'nin ilk 5 ayetini mutlaka ele alıyoruz. Geçen seneki sohbetimizde de aynen okumuştuk ama tekrar ediyoruz değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahıbı Allah, hamim. Mubin. İna anzellna fi hakim. min min Rabbik. Hak Hazretleri Duhan suresinin duhan, duman demektir. İleride kıyametin kurbundaki e, cihanı dünyayı kuşatacak e, dumandan bahsedildiği için Allahu Alem bu ad verilmiştir bu sure celileye. celideye. Cenab-ı Hak gazeteleri hamim ile başlıyor. Bunlara hurufu mukattaa diyoruz biliyorsunuz. Bu şifreler Cenab-ı Hak gazeteleri ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arasındadır. Müfessirlerimiz mana verseler de anlam verseler de Allahu alem biz savab doğrusunu Allah bilir deyip geçiyoruz değerli kardeşlerim. Velkitabilmubin Bu apaçık kitaba yemin olsun ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'e yeminle işe başlıyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Kitabına, böyle kelamına, Kur'an-ı Kerim'e ve yarattığı bazı varlıklara yemin eder. Bizim için yeri geldikçe söylüyoruz cemaatimize. İslami bir kültür, bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Bizim Cenab-ı Hak Hazretlerinin zatından başkasına yemin etmemiz caiz olmaz. Doğru olmaz. Hani şunun üzerine yemin ederim ki, bunun üzerine yemin ederim ki, çocuğumun üzerine yemin ederim ki, yani sokaktaki, bahçedeki ağacın üzerine yemin ederim ki der gibi bir şey. Olmaz böyle bir şey. Biz yemin edeceksek sözümüzde doğru olacağız ve alemlerin yüce Rabbinin zatına ancak yemin edebiliriz. İnanan müminler Allah'ın zatından başkasına yemin edemezler ve yeminlerinde de dürüst ve doğru olmak mecburiyetindedirler. Yani adam çocuğunun üzerine yemin ediyorsa evinin üzerine de yemin eder, arabasının üzerine de yemin eder, bahçesindeki çiçeğin üzerine de yemin eder ama bu arada bizi kandırır ama namuslu ise dürüstse Allah'a yemin edecekse yalan söyleyemez. O zaman o yeminden bir kaya hasıl olur. Allah korusun. Yalan yere yemin etmek ise hakkında kefaret olmayan büyük bir vebaldir ve günahtır. Yeminleri kitaplarımız üçe ayırırlar. Eğer bir kişi farkında olmadan veya işte rastgele bir yemin etmişse, yemin ile bilmeden eh hadi neyse. Ama herhangi bir konuda yemin etmişse şu işi yapmayacağım veya şu işi yapacağım diye yemin etmiş de sözünde durmamışsa keffareti vardır. Ya üç gün maddi durumu iyi değilse üç gün efendim oruç tutar. Hal kitaplarımızdan öğrenelim inşallah Veyahut da on fakiri akşamlı sabahlı doyurur Onun bir usulü var Şimdi onun zamanı değil Ama bir kişi bile bile Yalan yere yemin ederse Allah korusun onun kefareti de yok Niye? Çünkü o tutulan Üç günlük oruç veya o verilen sadaka Onun karşılığı O, o, o cinayetin karşılığı olamaz Ayrıca Çok tövbe etmesi, istiğfar etmesi Cenab-ı Hakk'a yalvarması eğer Rabbim de kabul ederse o zaman ancak e, o, o günahdan kurtulması mümkün olur. Bunun için yeminlerimiz konusunda dikkatli olacağız. Cenab-ı Hak Hazretleri güneşe Mekke-i Mükerreme'ye, geceye, kuşluk vaktine, değişik varlıklara ve şems ve Duhâ ve Leyli ve Tîn ve değişik ayeti-kerimelerde, yeminlerde bulunuyor biliyorsunuz. Burada da vel Kitâbil Mubin Kur'an-ı Kerim'e yemin ediyor Rabbimiz. İnna anzalnahu fi leylatin mubareke. Biz onu mübarek bir gecede indirdik diye buyuruyor alemlerin yüce Rabbi. Kur'an-ı Kerim nurla. Nasıl nasıl olmasın ki Kur'an yeryüzüne inmeye başlamış. Allah kelamı inmiş. Ne ne kutlu bir gece. Ne mutlu bir gece, ne mübarek bir gece, ne kadar nurla dolu bir gece o. Ayrıca Cenab-ı Hak Hazretleri onu da ifade ediyor. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. İnne kunne müderin biz inzar ediyoruz, sakındırıyoruz. İnzar da edeceğiz buyuruyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim ile insanları cehenneme düşmemeleri için kötülüklere, ihanetlere, İnsan onuruna yakışmayan davranışlara düşmemeleri için Rabbimiz korkutuyor, imzar ediyor. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en önemli vasıflarından, sıfatlarından biri de inzar edici yani korkutucu olması. Ya bu din korkutmak için mi geldi? O değil mesele. O değil. Yani ikaz, yani nasihat, yani tavsiye. Nasıl anneler ve babalar çok soğuk bir günde Evden çıkarken aman evladım hava çok soğuk pardüsünü al veya yağmurlu bir günde aman şemsiyeni unutma veya öğretmen talebesine evladım çalış, sevdiği bir talebesine gelecek hafta imtihan yapacağım yavrularım çalışın diyorlar işte ona inkaz, ona inzar diyoruz. Çalışmazsanız sınıfta kalırsınız. Allah korusun. Sağlığına dikkat etmezsen hasta olursun. La teşbih bunun gibi ikazlara inzar diyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri de yani sanki Allahu alem diyerek söylüyorum bu inzarlarda ey kullarım ben sizleri cennet için yarattım siz kendi elinizde kendinizi cehenneme atmayın diye Rabbimiz bizi ikaz ediyor inzar ediyor dikkatli olun aklınızı başınıza alın. Şu üç günlük dünyayı mamur edin, imar edin şu dünyayı. Cennetlik amellerle müş, efendim meşgul olun, cennetlik amellerle güzelleştirin dünyanızı ki ben ebedi alemde, sonsuz alemde size ihsanlarda ve ikramlarda bulunayım. Rabbimiz inzar ediyor bizi, ikaz ediyor. Cehennemin ateşini bu dünyadan gösteriyor bize Rabbimiz. Sonra cennetin güzelliklerini de. Hani Resulullah'ın beşir ve nezir tarafları var ya. Rabbimiz de yerine göre müminleri mesela ayeti kiremler. Ve beşirülladîne amnu wa amluu salihate ennallhum jannat. Dişik ayeti kiremler. Innalladîne amnu wa amluu salihate ulaikum khairulbariyya. Devam ediyor. Cezâuhum jannatu adnin. Yani cenab-ı Hak azizleri dünyada hem cennetleri müjde ediyor, hem cennet ve nimetlerinden haber veriyor. Ayrıca Cehennemi de gösteriyor, anlatıyor. Yani şimdi biz cemaatimize bazen cehennemden bahsediyoruz. Zaten bu hocaların başka işi yok ki canım. Hep milleti cehennemle korkuturlar. Milleti cehenneme doldururlar, cenneti kendine... Vallahi ne alakası var. Bize iftiradır bu değerli kardeşlerim. Benim hoca kardeşlerim, benim vaiz kardeşlerim yerine göre görevleri olmadığı halde birçok konuşmalar yapıyorlar. Nasihatlerde bulunuyorlar, tavsiyelerde bulunuyorlar. Bundan sonra imam kardeşlerim konuşacaklar size dedim. Niye? Niye? Geçenlerde Konya'mızın yakınında yüz küsur kilometre uzaklıkta bir e, ilçemize gittik. Aksaray'ın ilçelerinden bir yere gittik. Kardeşlerimiz davet ettiler. Allah razı olsun. Oradaki imam kardeşlerim karar vermişler. Demişler ki ilçemize bir yatılı kız Kur'an kursu yapalım. Durup dururken rahatlarını bozmuşlar. Oradaki kardeşlerime konuşurken öyle dedim. Bu kardeşlerimin boynunun borcu değil ki bu namazlarını kıldırırlar, camiyi temizlerler, vaktinde açarlar, namazdan sonra kapatırlar, hutbelerini okurlar, mukabelelerini okurlar, camideki görevleri biter. Ama ümmeti Muhammed'in evladına hizmeti dert edinmiş kardeşlerim kendiliklerinden karar vermişler. Aksaray eskilde demişler ki bizim ilçemize biz bir kız Kur'an kursu ihtiyaç. Biz inşaatını yapalım, orada hocalık yapalım, orada yavrularımızı okutalım, orada ümmeti Muhammed'in evladına ışık olalım. Kendi kendilerine inşaşmışlar. Şimdi biz bu insanlara teşekkür etmez miyiz? Şimdi biz bu kardeşlerimizi desteklemez miyiz? Bu kardeşlerimize biz dua etmez miyiz değerli kardeşler? İmam kardeşim erken geliyor mesela açıyor Kur'an-ı Kerim'i veya açıyor ilmi hali okuyor. Ne güzel şey. Rahbet etmek lazım. Ama bizim cemaat her şeyi bilirler canım. Bilirler ben biliyorum. Hoca efendi içeride ilmihal okur, hadis okur, tefsir okur. Hacamcalar kapının önündeki bankta otururlar, dedikodu ederler, gıybet ederler. içerideki nasihati dinlemezler. Niye sorduğunuz zaman canım işte bildiğimiz şeyleri anlatacak. Ne diyecekler? Ki? Hepimiz bununla çok karşılaştık. Anaya babaya itaat edin, namazınızı kılın, orucunuz. Başka ne söyleyecekler? <gülüyor> Adamlık bu marifet bu eğer yapabiliyorsan ya Ondan sonra bir imtihan et bakalım Namazın farzlarını bir sayın deyin bakalım bir o hocamcalara Nasihate gelmeyen vaaz dinlemeyen sohbet etmeyen Cemaate devam ettiği halde hocasına itibar etmeyen Namazın farzlarını bir sorun bakalım bileni yok Değerli kardeşlerim eskiden hocalarımız 32 farzın tasnifini Yani 32 farzı bilmeyenlerin nikahını kıymazlarmış Kendinizi bir kontrol edin bakalım. İslami bilgiler noktasında hangi çizgideyiz? Hangi haldeyiz? Onun için hocalarımızı zorlayalım. Ve de onlara rağbet edelim, rağbet edelim. Yani bazen kendiliğimizden çoğu zamanda görevimiz icabı vaz ediyoruz. Camiler bomboş. Samimiyetle söylüyorum değerli Bilmiyorum bu televizyon sohbetlerini yapmakla iyi mi ediyoruz, hata mı ediyoruz? Onun da doğrusu tam kararında değilim. İşte bu sohbetleri dinledikleri için camiye cemaatle vaaza gelmiyorlar. Pazar günleri Hacı ve İsade Camii'nde Konya'da vaaz ediyorum. Vaaza çıktığım zaman iki veya üç kişi önümde onunla, onunla vaaz ediyorum. Doğruyu söyleyeyim. Kardeşlerimiz hep hep öğleler. Cuma vaazına gidiyoruz. Cuma günü. Cuma vaazına gidiyoruz. Ezana 10 dakika kala, 15 dakika kala geliyor cemaat. Belirli camiler hariç, belirli bazı çok, nadir camiler hariç. Neden? Bizim cemaatimiz hepsi her şeyi bilirler de onun için. Her şeyi bilirler de onun için. Ondan sonra da sorarlar tabii. Hocam bir gülfü veya bir elham üç gülfü okuyacağımız zaman böyle sorarlar. Önce elham okuyacağız e, Gülfü'leri mi önce okuyacağız diye İhla, 60 yaşına gelmiştir İhlas suresinden bahsederken Gülfü diyerek bahsederler Ve de Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız bize rahmet Ve merhametiyle muamele etsin Değerli kardeşlerim Bazen böyle e, hem kendi halimizden Hem de Dostlarımızın halinden konuşmalı Hani nefis muhasebesi de Yapmalıyız doğrusu ama bilmeliyiz ki bu din bilmeden yaşanmaz. İslam rastgele bir hayat tarzı değildir. İslam tesadüfi bir din değildir. İslam Allah'ın dinidir. İslam bilinmeden yaşanmaz. Samimiyetle söylüyorum bazen cemaatimizden öyle sorular alıyoruz ki şaşırıyoruz, hayret ediyoruz. Yani bu bu sorular nasıl sorulur? Bu zat bugüne kadar ne yaptı? Nasıl geldi? Nasıl ameletti? Nasıl gusletti? Nasıl abdest aldı? Nasıl namaz kıldı? Evet, yani konunun dışına çıktık belki ama böyle de bir dertleşme oldu. Cenab-ı Hak Hazretleri bizi inzar ediyor, korkutuyor. Onun için başta hocalar, sonra cemaat hepimiz korkmak mecburiyetindeyiz. İnna ikunna mündereyin. E dünyadayken korkmayanlar ahirette vallahi çok korkacaklar. Dünyadayken çok gülenler ahiret günü pişman olup ağlayacaklar. Dünyadayken emin olanlar yarın emin olamayacaklar. Yani nasıl olsa tamam biz bu işi böyle hallederiz diyenler ve de Allah'tan korkmayanlar çilesi, düşüncesi, endişesi olmayanlar Kulluk derdi olmayanlar yarın sıkıntı içerisinde olacaklardır. Onun için Cenab-ı Hak inzar ediyor. Cehenneme düşmeyin diye inzar ediyor. Fiha yufra kullu emrin Hakim Her önemli iş o günde tasnif olunur, o günde tanzim olunur, o günde böyle sayılır, dökülür, birbirinden ayırt edilir buyuruyor Rabbimiz. İnna enzellâhu fî leyleti mubâreke. Ayeti kerimesi, Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indiğine işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim hakikaten çok mübarek, çok nurlu bir gecede indi belli. Ama bu gece beraat gecesi midir? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in Şehru Ramazan'e lezi fihil Kur'an ayeti kerimesinde işaret olunduğuna göre Resulullah'a ilk inmeye başladığı Ramazan ayındaki Kadir gecesi midir? Alimlerimiz ihtilaf etmişler. Bunun arasını bulanlar şöyle demişler değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim toptan Toptan Allah kelamı olarak Berat gecesinde Rabbimizin katından dünya semasına indirildi. Ve vazifeli meleklere yazdırılmaya başlanıldı. Sonra ayet ayet ilk ayet olarak اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ halak خَلَقَ insan min alak Ayetlerinden Alak suresinin ilk beş ayetinden başlayarak Kadir gecesinde indirilmeye başlanılarak Sonra 23 seneye yakın zaman devam etti. Öyle olunca bu rivayetlerin arasını şöyle buluyoruz. Kur'an-ı Kerim toptan Kadir gecesinde indirilmeye başlanıldı. Meleklere emaneti veya işte katiplere emaneti bir ay devam etti. İlk resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme inmeye ise Kadir gecesinde Ramazan-ı Şerif'in içinde başladı ve dediğim gibi Resulullah'ın ömrü boyu devam etti. Değerli kardeşlerim şimdi yine bir aramız varmış. O aradan sonra inşallah beraat konusunu şöyle e, tafsilatlı ama kısa kısa olarak bir öğrenmiş olacağız. Ve o gece ne yapmalıyız diye inşallah şimdiden gönlümüzü hazırlamış olacağız. Evet şimdi bir aramız var. Evet beraat gecesini anlamaya anlatmaya devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Berat gecesinin önemli tarafı dedik, bir yıllık takdirin o gece tespite başlanılması. Biraz evvelki ki e, Kur'an-ı Kerim'in toptan indirildiği ve yazıldığı konusu belki biraz e, 90 düşmüş olabilir, onu tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim, e, Şaban-ı Şerif'in 15. gecesinde diyor alimlerimiz toptan dünya semasına indirildi ama Ramazan-ı Şerif'te Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmeye başlandı. Öyle olunca hem Berat Gecesi ayeti kerimede işaret olunmuş olan gece olabilir, Fileylet-i Mübareke hem de Ramazan-ı Şerif'teki Kadir Gecesi işaret olunmuş olabilir. Allahu alem diyoruz. Ama Berat Gecesi'nin önemli bir tarafı bir yıllık takdirin tespit olunduğu gece. İnsanların Bütün insanların haklarındaki ilmi ezeliydeki tespitler o gece vazifeli meleklere verilmeye başlanılıyor. Yani benim sizin bir yıl hepimizin bütün insanlığın hatta bütün kainatın belki de başına gelecek olan hadisat sadece dünya ile ilgili değil belki de bütün kainatla ilgili bir yıllık ilmi de, meknun olan, gizli olan e, hakikat ve gerçekler berat gecesinde vazifeli meleklere, işte bilhassa büyük meleklere Cebrail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, bir başka melekten bahsediliyor mesela adı İsmail aleyhisselam, bunlara verilmeye başlanılıyor ve o melekler takdirleri, ilmi ezelideki takdirleri, e, Cenab-ı Hakk'ın tespitlerini berat gecesinde yazmaya başlıyorlar o yazma işi Kadir gecesinde son bulur diyor bazı alimlerimiz. Bunlara e, arzu eden kardeşlerim müfessirlerimize, tefsirlerimize müracaat edebilirler. Ve de onun için berat gecesi ilahi takdirin tespitine başlanıldığı için çok önemli. Hani yemhullahu ma yaşa'u ve yuthbit ve indahu ummul kitab diye bir ayeti kerimemiz var ya, Cenab-ı Hak Hazretleri bazen levh-i mahfuzda olanları bile değiştirebilir diyor alimlerimiz. Burada hemen şunu söyleyelim. İlmi ezeli asla değişmez. Nedir ilmi ezeli? Allah'ın ilmi. Onda tereddüt olmaz haşa. Onda noksanlık olmaz. Onda acaba mı olmaz? Cenab-ı Hak Hazretlerinin ilmi ezelisinde asla ve kata bir değişiklik olmaz. Ama Cenab-ı Hak bazen levh-i mahfuza bile ilmi ezelisi gereği ileride silinecek bir şeyi yazdırır sonra vazifeli melekler onu sildirir yeni bir takdir yazdırabilir yemhullahu ma yeşâhu ve yüthbit ayeti kerimesinin tefsirine arzu eden kardeşlerin bakabilirler Ebu Suud Efendi mesela bu konuyu irşad-ül akl-i selim de irşad-ül akl-i selim e, tefsir Ebu e, Suud diyoruz ya Davud su Hazretleri de tefsirinde Allah halen bu konuya dikkat çekiyordu. Yıllar evvel baktığım hatırlıyorum. Yani Cenabı Hak'ın takdiri levh-i mahfuzda bile bazen değişebiliyor. İşte bu gece yapılan dualar, bu geceki ilticalar, bu geceki yalvarmalar, bu geceki istiğfarlar Cenabı Hak hazretlerine karşı tavrımız Rabbimizin levh-i mahfuzdaki tesbitlerini değiştirebilir. Kimi alimlerimiz şöyle söylüyorlar mesela kul hani sadaka bazen takdiri değiştirir deniliyor ya işte bu o bu. Eğer kulum sadaka verirse Cenab-ı Hak azetleri serbest bırakmış. Kulum sadaka verirse şu bela veya musibet başına gelmeyecek. Sadaka vermezse bu sıkıntıyla karşılaşacak. O zaman irade bize dönüyor ve de biz sadaka verirsek Cenab-ı Hak o sadakanın bereketine o belayı o musibeti kaldırabiliyor büyüklerimizin hani az sadaka çok belayı def eder dediği bu zaman zaman cemaatimiz bize soruyorlar yani hocam ilmi ezeliği değişir mi ki Cenab-ı Hak benim sadaka vereceğimi vermeyeceğimi bilmiyor mu ki de efendim biliyor haşa ama Rabbimiz bizi irademizde serbest bırakıyor sadakayı verirsek o belayı ve musibeti kaldıracak Vermesek o çileyle karşılaşacağız. Onun için dua etmeli, onun için istiğfar etmeli, onun için Rabbimize yalvarmalı, onun için sadaka vermeli, onun için önümüzdeki engellerin kalkması için Rabbimizle aramızı iyi tutmalıyız. İşte Berat gecesinde yapılacak dualar, yalvarmalar, o güne hazırlıkların da bir yıllık takdir hakkında böyle bir faydası olabilir Diyor hocalarımız ve alimlerimiz. Biz de cemaatimize de kardeşlerimize hatırlatıyoruz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri müjde ediyorlar değerli kardeşlerim. O gecede yani berat gecesinde yani cumayı cumartesiye bağlayan gecede Cenab-ı Hak Hazretleri rahmetiyle cihanı kuşatıyor. Alemi kuşatıyor. Hatta buyruluyor ki, Yalnız bu hadisi şerif kütüb-i sitte hadisi olmakla birlikte, İbn-i Maci hadisi olmakla birlikte zayıf bir hadistir denilmiş. Yani her zaman söylüyorum bu konuyu kardeşlerime aktarıyorum. Zayıf hadis demek, uydurma hadis demek değil. Senedinde bir illeti var demektir. Biz bu tip meselelerde zayıf hadislerle de amel edersek kazanırız. Ne zararımız olacak haşa? Yani bu hadisi şerif zayıf ama Bakın işte biraz sonra göreceksiniz. Bu hadisi şerifle amel ettiğimiz zaman kazanır mıyız, kaybeder miyiz? Bir bakın bakalım. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz rivayet olunuyor hadis-i şerif. şaban şerifin yarısı gecesi oldu mu? Gecesinde ibadet edin. فَقُومُوا لَيْلَهَا وَسُومُوا نَهَارَهَا Gündüzünde de oruç tutun buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam. Öyle olunca... Diyorum ki durumu müsait olanlar Cuma, Cumartesi, Pazar veya Cumartesi, Pazar veya efendim, e, Cumartesi, Pazar, Pazartesi her neyse nasılsa e, zaten oruç tutanları devam edenlere mübarek olsun, iftarlarında bizi de duadan unutmasınlar. Ama hiç olmazsa beraatın e, nurundan, feyzinden, bereketinden istifade için Resulullah'ın bu sözünü tutmuş olmak için beraat günü gecesi, e, Cumartesi gecesi. Günü de cumartesi günü, gündüzü yani. Cumartesi günü oruçlu olanlar berat gecesinin gündüzünde oruç tutmuş olurlar. Biliyorsunuz şeran gece önce gelir, gündüz sonra gelir. Efendim, Hanefi mezhebine göre bir gün oruç tutmak sakıncalıdır. Durumu müsait olanlar ya üç gün, cuma, cumartesi, pazar... Veya bir gün evvel ve sonrasıyla Cuma Cumartesi veya Cumartesi Pazar oruç tutmalıdırlar diye her zaman söylüyoruz değerli kardeşlerimize. Çünkü diyor Aleyhissalatu ve selam o geceyi ibadetle geçirin güzel. Yani güzel bir tevafuk. Cumartesi gecesi memur olan kardeşlerimizin filan durumlarında müsait olacak tatil gecesi çünkü o geceyi ibadetle geçirin gündüzünde de oruç tutun. Çünkü alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretleri o günün grubundan itibaren şem, şemsin grubundan yani güneş battı mı Cuma günü akşam güneş battı mı dünya semasına iner buyuruluyor hadis-i şerifte ve buyururlarmış ki istiğfar eden var mı istiğfarını kabul edeyim. Rızık isteyen var mı rızg vereyim. Bir belaya ve çileye müptela olan var mı yalvarıyor mu? Ona afiyet vereyim, ona ikramda ve ihsanda bulunayım. Şunu isteyen var mı, bunu isteyen var mı? Yani kullarım dile benden, dileğiniz benden ne dilerseniz buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Hatta yatlı al fecr, fecrin tuluğuna kadar böyle devam eder buyruluyor hadisi şerifte. İbn-i Birinci cilt 442. sayfa diye buraya not düşmüşüm farklı e, değildir inşallah kardeşlerim elinde arzu ederlerse oraya bakabilirler demek ki o mühim geceyi ibadetle geçireceğiz dua ile geçireceğiz yalvarmakla geçireceğiz Kur'an ile geçireceğiz biraz sonra söyleyeceğim inşallah rahman. O geceye niye berat gecesi denilmiş efendim müfessirlerimiz. Hocalarımız diyorlar ki o geceye leyletül mübarek edilmiş. Çünkü çok mübarek bir gece. Kur'an toptan semaya, dünya semasına indirilmiş. O gecede Cenab-ı Hak Hazretleri rahmetiyle, bereketiyle, nuruyla, feyziyle, şanına yakışır bir şekilde dünya semasına nüzul ediyor. Nasıl? Ben bilmiyorum ki size söyleyeyim ama inanıyorum. Resulullah öyle buyuruyorlar. Efendim, müteakhirin ulemamız bunun... ...ilmiyle, rahmetiyle, bereketiyle, ihsanıyla diye izah etmiş. Evvelki alimlerimiz diyorlardı ki... ...gönül sanki ona daha çok yatıyor. Biz bunun böyle olduğuna inanırız. Nasıllığını nide ve niceliğini irdelemeyiz. O Allah'ın zatıyla ilgili bir şey. Sonra Leylet-ül Rahme denilmiş. Rahmet gecesi, şarıl, şarıl, şarıl, sağanak yağmurlar halinde... ...rahmetler yağıyor. Berat gecesi denilmiş çünkü müminlere beraat veriliyormuş o gecede... Ben size daha evvel hacca giden Ahmet Efendi'nin beraatını kâbe'nin karşısında nasıl aldığını anlatmıştım. Şimdi anlatmayacağım artık. Değerli kardeşlerim o gece müminlere cennete girmenin beraatı veriliyor. E kafirlere, münafıklara da ellerine cehennem beraatı veriliyor ki Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim muhafaza buyursun. leylet sak yani belge gecesi de denilmiş. Evet, e... Yani bu gecede Cenab-ı Hak Hazretlerinin mümin kullarına birçok rahmeti var, bereketi var, ihsanı var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hani bu ay Şaban ayı, Resulullah'ın ayı ya değerli kardeşlerim. Aleyhissalatu vesselam 12. gecede veya 13. gecede, evet 13. gecede, Ya Rabbi ne olur bana ümmetimi bağışla diye ilticada bulunuyor. Cenab-ı Hak Hazretleri Resulüne, sevgilisine, Habibine üç de Üçte ümmetin, üç de birini senin hatırına bağışladım. Onları affetti Muhammed'in buyuruyor. Sonra Resulullah bırakır mı? On dördüncü gece tekrar ilahi dergaha yöneliyor ve yalvarıyor. Ya Rabbi ümmetimi bana lütfet Allah'ım. Cenab-ı Hak Hazretleri bir üç de bir daha o gün bağışlıyor ve diyor ki kitaplarımız... 15. gece olduğunda ısrar etti aleyhissalatu vesselam ya Rabbi ümmetimi bana bağışla diye yalvardı yakardı Cenab-ı Hak da Resulullah'ın şerefine onun Anadolu tabiriyle yüzü suyu hürmetine bütün ümmetini bağışlıyor bütün ümmetini bağışlıyor affolunduğunuza inanırsanız affolunmuşsunuz demektir bugüne kadar ki hayatınız güzel büyük günahlar yok Faiz yok, içki yok, zina yok, rüşvet yok, sihir yok, anne ve babaya isyan yok, yalan yok, iftira yok, müminin hayatında büyük günahlar olmaz. Bugüne kadar hayatınız tertemiz gelmiş. O gecede de dergaha yükünüzü yıkmışsınız. Eğer becerebilirseniz ağlayarak, ya Rabbi diyerek camiden gelmişsiniz, şöyle birazcık bir çay içmiş falan bir rahatlamışsınız. O gecede de anlatacağız rahman camilerimizde hoca kardeşleriniz olarak. Sonra gece zaten geceler fazla uzun değil yaz gecesi biliyorsunuz. Bir abdest tazelemişsiniz. Seccadenin üzerine durmuşsunuz. Bir teheccüd kılmışsınız. Arkasından elinizi kaldırmışsınız. Ya Rabbi diyorsunuz. Allah'ım diyorsunuz. Beni affet diye yalvarıyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Siz ve biz aciz halimizle dua edeceğiz de o mutlak kudret sahibi olan Allah affetmeyecek. ha? Olmaz böyle şey. Olmaz öyle şey. Esteciblekum. Yeter ki kapıyı çalmayı bilelim değerli kardeşler. Ondan sonraki hayatımız da zaten o nurun gölgesinde, ışığında bereketle devam edecektir. 15. gece oldu mu aleyhis salatu vesselam efendimiz hazretleri müjdeyi almışlar. Hepsini affettim. Değerli kardeşlerim başka rivayetler de var. İmamı Tirmizi'nin rivayetine göre ki bu hadisi şerifi geçtiğimiz yıllarda da söylemiştim. Tekrar ediyorum. Muhammed Zahid Kevser'i üstadımız makaleatında tahlil ediyorlar. Hatırımda kaldığı kadarıyla arzu eden kardeşlerimiz o büyük hadis otoritesinin, o büyük alimin, o büyük insanın yorumuna bakabilirler. Bu hadisi şerif sağlam bir hadisi şeriftir diye buyuruyorlar. Ben de size aktarıyorum. Tirmizi hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki İnnallâhe azze ve celle yenzilü leyleten nısfı min şâbân ila semâid dünyâ. Allahu Zülcelal Hazretleri Şaban-ı Şerif'in yarısı gecesi oldu mu yani berat gecesinde dünya semasına iner. Fe li ekthara min adedi şahri ghanemi kelp, Beni kelb kabilesinin koyunlarının kılları adedince müminleri affeder. Niye beni kelb kabilesinin Resulullah'a sorulmuş. Niye beni kelb kabilesinin koyunlarının kılları adedince hocalarımıza soruyoruz. Çünkü Resulullah'ın döneminde Suudi Arabistan Yarımadası'nda en çok sürüleri olan ve en çok koyunları olan kabile Beni Kelp kabilesi. Yeryüzünde bir buçuk milyar civarında Müslüman var. 3-5 koyunun sırtında herhalde o kadar kıl vardır muhakkak. Yani burada Efendimiz canımız yoluna kurban olsun sallallahu aleyhi ve sellem müjde veriyor bize ve buyuruyorlar ki ...Rabbınızın dergahına geldiniz mi... ...Allah'ınızın dergahına yükünüzü yıktınız mı... ...affolundunuz... ...onun için ben de acizane kardeşlerime diyorum ki... ...güzel hayatla gelen kardeşlerim eğer... ...bugün... ...o gün yani... ...dua etmesini bilir de... ...Allah'a yalvarırlarsa... alemlerin Yüce Rabbi asla boş çevirmez... ...asla boş çevirmez... ...hiç onun... ...ihlasla ve samimiyetle yapılan duaları reddettiğini... Kulunun elini boş çevirdiğini gördünüz mü değerli kardeşlerim? Asla. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kulu cenab Hak azetlerine dua ettiği zaman eli bomboş, boş avuçlarla onu geri çevirmekten Allah haya eder diye buyuruyorlar. Şu hale bakınız yani. Bizim böyle bir Mevlamız, böyle bir Rabbimiz, böyle bir Allah'ımız var ve biz Müslümanız elhamdülillah. Çok şükür Allah'ımıza, çok şükür Rabbimize. Evet Cenab-ı Hak Hazretleri diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Cenab-ı Hak Hazretleri bütün bu gecede bütün müminleri affeder ancak kafirleri affetmezmiş bir. Kafir önce bir adam olacak tabii bir adam olacak bir Müslüman olacak. Sonra sihirbazları affetmezmiş iki Allah korusun Allah korusun sihirbazları Affetmiyor Rabbimiz. Müşahin deniliyor hadis-i şerifte. Yani bitatçı, bütün düşündesi efendim dünya, ibadet ve taatta hiçbir şey yok. İnsanların hiç efendim zevki yok. İnsanların arasında huzursuzluk çıkarmaktan, ümmeti Muhammed'in huzurunu bozmaktan başka bir işi yok. Anarşist ruhlu insanların af, bu gecede affolunmadığını görüyoruz. Sonra evmudmine, evmudmine hamrin, Efendim o geceye kadar içmekle gelmiş, o gece de içmeye devam ediyor. Rabbim muhafaza buyuruz. Rabbim muhafaza buyuruz. İçki müptelası. Rasulullah o da affolunmaz diyor. Ev'aqin li <Sessizlik> valideyhim. Anne ve babasına asi olanlara da Cenab-ı Hak bu gecede affetmiyor. Öyleyse şimdi arası hani olur ya, şeker rengi derler ya Anadolu'da. Anne ve babasıyla arası iyi olmayan kardeşlerin varsa daha fırsat var. Yarın var, bir gün var. O geceye çıkmadan analarımızın, babalarımızın ellerini öpelim, ayaklarını öpelim, onların dualarını alalım ki o gece mahrum olmayanlardan olalım. Eh geçmişimize de fatihalar okumak, evlatlar olarak boynumuzun borcu olsun. Ev musirrin, ev musirrin aleyzzina. Zina yapmaya devam eden çok özür diliyorum. Resulullah öyle söylediği için ben de söylüyorum. Zina işlemeye devam eden o gecede de tövbe etmeyenleri Cenab-ı Hak affetmiyor. Onun dışında yani demek istediğim anlaşıldı. Resulullah'ın bu sözlerinden alarak biz de cemaatimize söylüyoruz zaten. Büyük günah işleyenleri affetmiyor Rabbimiz. Onun dışında bütün müminler affolunuyor. Efendim bu gecede, ah mümkün olsa da öyle olabilse. Zemzem kuyusunun yakınında olabilsek, Kabe-i Muazzama'nın karşısında olabilsek, Rabbim Berat'ta nasip etmezse Ramazan'da nasip etsin inşallah. Berat gecesinde olmazsa Kadir gecesinde olsun inşallah. Ben dua ediyorum hem kendim için hem de kardeşlerim için. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfeylesin. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Reklamları izlerken bilmiyorum siz de izlediniz mi? O hac ve umre reklamları var. Tabii onların derdi ayrı, bizim derdimiz ayrı. Ama Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Ramazan-ı Şerif'i Mekke'de tutmak, Medine'de tutmak büyük nimet. İmkanınız varsa gidin değerli kardeşler. İmkanınız varsa gidin. Yani Ramazan-ı Şerif'e o kadar yüklenilmeye başlanıldı ki gelecek senelerde Ramazan için de bir kota uygulanılır mı diye korkmaya başladı macizane kardeşiniz olarak. Olur ya her ülkeden şu kadar diyebilirler. Bugün bu, bu imkan var. Böyle bir engel yok. Onun için siz kardeşlerime diyorum ki eğer imkanınız varsa parayı, paranın harcanacağı yerin en güzellerinden biri de Ramazan-ı Şerif umresidir. Başından gidin, yarısında gidin, sonunda gidin, tabii başından gitmek. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar El umratu fi Ramazan ke hicjetin maiyye Ramazan-ı Şerif'te umre yapmak benimle birlikte hac etmek gibidir diye buyuruyorlar. Ve Mekke'de bir Ramazan yüz bin Ramazan demektir. Allah aşkına para buraya harcanmaz da nereye harcanır? Medine'de bir Ramazan demek manevi yönüyle sevap yönüyle bin Ramazan demektir. Ama Medine'de Ramazan Resulullah'ın huzurunda Ramazan demektir. rahman. Ramazan programları yapabilirsek size oranın Ramazanlarını bir anlatmayı gönlüm arzu eder. Giden kardeşlerim zaten biliyorlar. Hep onlar diyorlar ki yani anlatılmaz yaşanır. Hani bu, bu klasik bir tabirdir. Hakikaten öyle. Ramazanı şerifin oradaki tadı ve zevki anlatmakla mümkün değil, anlatılamaz, ifade edilemez. Ancak yaşamakla olur. Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. İnanın böyle sırf bu esaretten kurtulmak için emekli olmayı ve de rahatlıkla Ramazanlara gitmeyi gönlüm arzu ediyor ama burada da görev var diyorlar arkadaşlar ne yapayım. Şimdi işte ne yapacağımızı şaşırıyoruz böyle ama umreler ama haclar ama Ramazan umreleri büyük bir berekettir unutmayınız. Para harcanılacak yerlerin en güzelidir onun için kardeşlerime tavsiyelerde bulunuyorum. E bu sene olmazsa şöyle azar azar biriktirin gelecek senelerde olur canım Allah'ın izniyle. Şimdi olmazsa baharda olur. Rabbim lütfeder yani. Rabbim lütfeder ihsan eder. Şuradan hatırıma geldi bu gecede zemzem kuyusu doluyor böyle kabarıyormuş ağzına kadar. Hatta taşıyormuş berat gecesinde. Yani semadan rahmet nüzul edince yeryüzünde bir daralma bir sıkışma oluyor. Ve de zemzem kuyusu sanki daralıyor ve zemzem artıyor bereketleniyor. Bakalım o gecede başka daha neler oluyor, neler oluyor, neler oluyor değerli kardeşlerim. O meleklerin hali, o evliyaullahın hali, o güzel insanların gördükleri şeyler. Rabbim bize de nasip etsin Rahman. Evet, Berat gecesi, güzel bir gece, mübarek bir gece. O gecede, o gecede arzu ederseniz kitaplarımızda tarif ediliyor, bazı kitaplarımızda var. Adına Salatül Hayr deniliyor. Salatül Hayr, yüz rekatlık bir namaz. Peki hocam nasıl kılacağız? Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya, yöneldim kıbleye. Namazımıza böyle durabiliriz. Allah rızası için namaz deyip durabiliriz. Her rekatında Fatiha'dan sonra 10 ihlas okuyacağız. On kul Allahu ahad okuyacağız. Tamam mı efendim? Her rekatta böyle yüz rekat. İhlasın sayısını artırıp rekat adedini düşürmek de mümkündür. Bilenler biliyorlar e, durumu. Yani mesela... Her rekatta e, 20 okuyarak ihlası Fatiha'dan sonra, rekatı düşürmek 30 okuyarak, 40-50 okuyarak ama böyle e, ibadetlerde öyle denilir. Meşakkatiniz, yorgunluğunuz ne kadar çok, ecriniz o kadar çok. Tamam mı efendim? Her türlü ibadet bu gecede mümkün, hatırlatıyorum. Ve öylece tamamlayacağım inşallahurrahman. Değişik zikirler, istiğfarlar, tesbihler, tehliller, kaza namazları, Kur'an tilavetleri, resul sallallahu aleyhi ve selleme okunan salatu selamlar. Yani ne aklınıza gelirse hepsinden bir şeyler olsun, alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımıza sunduğumuz ibadet buketimizin içerisinde gül olsun, zambak olsun, sümbül olsun, değişik renkte güller olsun, muhteşem bir ibadet buketini, kainatı yoktan var eden yüce kudrete inşallah kulları olarak mis gibi kokularıyla ihlas ve samimiyetle alemlerin yüce Rabbine arz edelim o bize neler lütfedecek neler ihsan edecek neler ikramda bulunacaktır umarım ki değerli kardeşlerim tabi o gecede en önemli yapacağımız şeylerden biri de dua etmek dua etmek eğer sağ kalırsam eğer Rabbim hatırlatırsa, lütfederse bu aciz kardeşiniz de sizin için acizane, aciz kardeşiniz olarak dua edecek. Siz de Allah rızası için onu duadan unutmayın. Evet. Bir de Rabbim hatırlattı duayı önüme almıştım neredeyse hatırlamadan ıı, tamamlayacaktım ama Rabbim hatırlattı. Eskiden beridir selefimizin mesela babamın ısrarla bize yaptırdığı Allahu u cennette birleştirsin inşallah. Bugün Akşam e, oruç tutanlar iftarda acele etsinler. Oruç tutmayanlar ikindiden hazırlık yapsınlar. Akşam ezanından evvel hazırlık yapsınlar. Orucu ertesi gün tutacak olanlar. Böyle akşam ezanı camide kılan hale, evde kılanlar alelacele namazlarını kılsınlar ve tab tabi camiye gidilecek kandil programına gidilecek ya bir an evvel akşam namazından hemen sonra fuzuliyetle meşgul olmadan oturacağız. Ve de üç Yasin-i Şerif okuyacağız. Bu üç Yasin-i Şerif'in her birinde cenab Hak Hazretleri bize hayırlı ömür versin diye... Bir yasin -i Şerif i okuyacağız. Onun sonunda Rabbimize hayırlı ömür, huzur, nur, bereket, dünyamıza iyilik ve güzellik için. İkincisinde efendim e halalından bol rızık için, hastalarımıza şifa, dertlerimize, deva, borçlarımıza, eda için değişik dualar. Üçüncüsünde de imanı kamille ölmek için saadetle ve selametle ölmek için alemlerin yüce Rabbine Allah'ımıza dua edecekmişiz. Her Yasin'in sonunda böyle dualar. Dua kitaplarımızda var bunlar. Allahumma ya zal menni ve la yumnu aleyh ya zal celal ve ikram ya zal tavl ve inam diye başlayan ve devam eden bir duası var. Değişik kitaplarımızda var bu. Berat gecesi duasıdır. yasin Şerifi okuyoruz. Bu berat duasını okuyoruz Üç defa. Her birinin sonunda da dualar ediyoruz. Önce bunu akşamla yaslı arası yapıyoruz. Ondan sonra bir an evvel camimize gidiyoruz, vaazları dinliyoruz, mevlütleri takip ediyoruz. Geceleyin şey yası namazından sonra evimize geldiğimiz zamanda da artık ondan sonra ne yapacaksanız Allah ile kendi aranızda değerli kardeşlerim. Ama oruç önemli, o gecenin ibadeti önemli. Akşamla yası arasında üç yasini şerif, bu berat duası ve de diğer dualarımız... İhmal etmeyelim inşallahurrahman. Berat geceniz hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Cenab-ı Hak Hazretleri nice berat gecelerini beraber nurla ve feyizle, sağlıkla ve sıhhatle geçirmeyi bu gecede takdir buyursun. Geçmişimizi affetsin, geleceğimizde hem şahsımız, hem ailemiz, hem cennet vatanımız, hem de alemi İslam hatta hem de insanlık alemi için... Hep hayırlar, iyilikler ve güzellikler takdir buyursun. Birbirimizi duadan unutmayalım değerli kardeşlerim. Kandillerimiz mübarek olsun. Nice beraat kandillerinde ve diğer kandillerde Rabbimizin lütfuyla ve keremiyle ve ihsanıyla sağlıkla ve sıhhatle beraber olmak ümidiyle diyorum. Dua etmeyi taahhüt ediyorum. Ve bilhassa dualarınızı benim için çok önemli olan dualarınızı istirham ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Geceniz hayırlı olsun, nice kandillere, sağlıkla ve sıhhatle Ramazan'a diyorum. Eğer Rabbim ömür verirse, imkanım olursa, Konya'da olursam gelecek hafta yine beraber olmak duası ve niyazıyla diyorum. Geceniz hayırlı olsun, Allah'a emanet olun efendim.